Merhabalar, Kamus'la güreşteyiz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ben Evrim Demirören. 94.9 Açık Radyo'da kitabı bitirdik, yemeye başladık. Yiyelim bakalım ne olacak? <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, birkaç hafta yemekle baş başayız. İlk programımızda özellikle yemek sözcüğünden hareket edeceğiz. Daha sonraki hafta mutfak... Ardından sofralar ve lokantalar, en son programda da içmek. Evet, programı, programı aç mı geldiniz, tok mu? Ben tokum. Ben aç geldim, aç karnına yemek programı hazırlamak <gülüyor> bilmiyorum nasıl olacak ama evet, sen? ev programı mağdur evrim olacak. Yani. Öyle, ben klişeyle başlayalım isterseniz. Yemek <gülüyor> için mi yaşayanlardansınız, yaşamak için mi yiyenlerdensiniz? Ne dersin? Ben sanırım yaşamak için yiyenlerden diyormuşum. Ya ben e, burada kendi cevabımı vermek istemiyorum. Murat Belge'nin e, benim şimdi dört hafta boyunca bir kutsal kitap gibi e, kullanacağım. Tarih boyunca yemek kültürü iletişim yayınlarından basılan. Tavsiye edelim muazzam Hı -hı, bir kitap. Evet, evet. E, bana da Kerem zamanında tavsiye etmişti. E, bu kitap. Biri benim kitabımı çalmış. Ona bu <gülüyor> <gülüyor> buradan ses <sesleniyorum. gülüyor> Duyuralım. <gülüyor> Hadi kitabımı sen. getir kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Evet değil mi? Ee, Bende var kitap ama ben e, değilim. O biliyorum, biliyorum. biliyor onu. Efendim Murat Belge e, bu sözü yani yemek için mi yaşamalı yaşamak için mi yemeli sözünü tam bir klişe olarak görüyor. Evrimin de dile getirdiği gibi. Şöyle demiş zevk almaktan korkan yaralıştan sofunun sorusudur bu soru demiş. Hmm. Çünkü diye açıklamış haz değişimin başlıca mottolarından biridir. Ve bu soru bir şekilde hazlı saf dışı bırakıyor. Böyle bir e, mantıklı düşünceyle başlamış olalım programımıza. Sözlüklerimize de devam edelim. Evet. Yemek deyince neler geliyor aklınıza? TDK'ya baktım ben. İşte yemek yeme, karın doyurma işi birincil anlamı. İşte yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam. Taamla ilgili sende o, evet. var galiba bir şeyler, değil mi? Arapçadan gelen bir sözcük ve tam anlamıyla yemek sözcüğünü. Yemek, evet. Kapsıyor. Yiyecek anlamı da taşıyor, değil mi? Evet, evet. hatta biz e, bu programın ön çalışmasını yaparken üçümüz çok tesadüfi İranlı bir arkadaşın bulunduğu bir mekandaydık. Hı -hı. Aş'la ilgili konuşurken evet. arkadaş başka bir yerde çalışıyor. O birden geldi ve azaladı e, bizi. Yanlış konuşuyorsunuz. Sizin yanlışlıklarınız çok doğru değil aslında. <gülüyor> evet. <değil. gülüyor> e, Aş'ın e, İran'daki karşılığını daha doğrusu e, bize verdi. E, böyle e, haşlanarak yapılan e, özellikle bakliyatların kullanılması ...çorbadan hmm. biraz daha koyu... ...pelte gibi değil evet, mi Evet, ...bir yemek grubuna verilen atmış orada AŞ... Hı hı. ...bu bilgiyi de paylaşalım böylece... Evet, hı hı. da ze, İsmet Zeki Ayubun'un e, etimoloji sözlüğünde... ...Sanskritçe hani kökenli olduğunu hı hı. söylüyor... Bir de Uygur Türkçesinde kurbanlık kurban yemeği olarak da geçiyor aynı zamanda. Bir de Ermenice'de haş sanırım hmm. aynı anlamda. Hmm. TDK'da birkaç daha tanım var. İşte günün belli saatlerinde yenilen besin. İşte konukları yemekle ağırlama var. Bir doğru, birinci yemek, il anlamlarından yani. öte e, ikinci anlamlar var işte aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek anlamında işte ha. işte güvenin yün giysi yemesi gibi işte tırnakları yemek gibi ısırmak anlamar aslında işte sivrisinek Çocuğu yemiş ya. gibi. <gülüyor> ee, sürekli üzmek, tedirgin etmek anlamı Ay, evet. var. İşte bu dert beni yiyor gibi mesela. İşte kandırmak var. Yememiz yerim ye, işte din, din kardeşiyiz. <gülüyor> Recep evet. gibi mesela. Harcamak, tüketmek anlamı da var. İşte kumarda yemek gibi. Yani. Varolu var aslında. Yemenin bir sürü anlamı var. Ee, sizlere vereyim efendim sözü. Efendim bende de... de ee... Ambros Birsin şeytanın sözlüğüne gene başvuruyoruz metisten basılmıştı yenebilirin tanımını yapmış yemek için uygun ve sindirim açısından sağlıklı olan <gülüyor> toprak kurdunun kurbağa kurbağanın yılan yılanın domuz domuzun insan ve insanın toprak kurduğu için olduğu gibi demiş <gülüyor> her zamanki gibi ironik ...ölümlülüğümüze de bir gönderme içeren... ...bir tanım. Başka tanımları da var... Ambros Beers'in ama ben yeri geldiğimde... ...bir geldiğim insan insanı kurdu duru var Didemciğim değil mi? <gülüyor> evet için. var. Yer mi efendim? Yer mi? İnsan insanı. Yer. yer. <gülüyor> başka ne var dedin? Ee, başka... E, Ambros Beers'te yemek borusuyla... ...yam yamın da tanımı var. Şimdi hmm. yapayım mı onları? Yapacağım. <gülüyor> yemek borusu... E, Kerem demiştik ki çeşitli yeme organlarından da bahsederiz. Hmm. Ee, bundan dolayı seçtim. Yine alaylı bir e, yaklaşım. Sindirim kanalının eğlence ile işi birbirine bağlayan kısmı. O eğlence yeme kısmı işte midedeki kısım oluyor mutlaka. yamyamla ilgili de şöyle bir tanım var. Basit tatları tercih eden ve domuz öncesi dönemin doğal diyetine bağlı kalan gelenekçi gurme. Şimdi yamyam deyince ben e, Montaigne'in denemelerinde de yamyamlık üstüne diye Hı -hı. bir deneme var. E, oradan sadece bir şey paylaşmak istiyorum. Bütün özünü belki yazının aslında kimin barbar olduğu tartışmasını yapmış orada Montaigne. Yani biz yamyamlara barbar diyoruz ama hem aralarındaki neredeyse sosyalist düzen diyebileceğimiz eşitlikçi düzen hem de Hı -hı. E, savaş konusundaki kahramanca onurlu tutumlarından dolayı e, onlarla bizi karşılaştırdık. Da ...onların pek de barbar olmadığı sonucuna varmış. Masum değiliz. Hiçbirimiz. Hiç, hiç değiliz. Çok doğru. Bir Gidesiz. şey. Bir şey daha <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Efendim ben daha sonra açıklayacağım ama bu veganlık ve vejeteryanlık çeşitleriyle ilgili araştırma yaparken... ...şimdi raw vegan tanımını unuttum biliyorum öyle bir şey var. Öyle tanıdığım insanlar da var. Onu ararken sürekli hani pişirmeden yemek, işte pişirmeden <gülüyor> falan araştırırken... E, Rovvegan'a ulaşana kadar sürekli karşıma yamyam çıktı. Hı -hı. Onu da paylaşmak istiyorum. Buyurunuz Kerem Bey. Ben buyurmuyorum efendim. Evrim ve Aslında sen şimdi e, konuşurken gurman ve ha, gurme evet. kavramları. Ben de o kavramları ilk duyduğumda yıllar önce Mina Organ'ın bir dinozorların anılarında. Hatırlar mısınız? Ahmet Ayşim e, Yahya Kemal'i çekiştirdiği bir bölüm vardı. Evet. Ahmet Ayşim tam bir gurme. Yahya Kemal de tam bir gurmandı. Gurman... Ee, Sözcü orada karşıma çıkmış değil. Yahya Kemal'i e, yemek yemesini tıkınmak olarak bahsedip Ahmet Haşim ne kadar yemekten zevk alan, keyif alan tam bir gurme ise Yahya de tam bir gurmandı demişti. Evet. İlk hmm. o, o kitapta çıkmıştı karşıma. Şimdi program için baktım. Larus Gastronomik sözlüğüne. bir yemeği çok seven, diğeri seçmeyi ve keyfini bilenleri tanımlayan sıfatlar. Ee, bunlar bizim kitap programımızda da işte kitap sever ve kitap delileri vardı evet. hatırlarsanız. O gurme evet. ve gurmanları ben onlara çok benzettim. Sundokular hmm. falan. Ve e, bizim de e, Türk e, yemek kültüründe de herhalde Tuğrul Şavkay e, bilinen en büyük Gurme bugün işte Vedat Milör'ün olsun, hmm. Mehmet Yaş'inin olsun kabul ettikleri Tuğrul Şavkaydan sonra hmm. diye Tuğrul Şavkay'ın gurmanlık ve gurmelikle ilgili görüşlerini de birazdan söylerim. Tamam. Sözlüklerimiz ee, bitti mi? Ben de şöyle bir iki şey daha var bende bir Yahya ya Kemal'den bahsedilmişken benim de aklımda şu anekdot var ama herhalde Mina Urgan'da değildi. Mina Urgan'da bayağı dedikodusu yapılıyor. Evet. Ee, Hı -hı. Kaynak veremeyeceğim. kaynak soruyorlar. Efendim, Efendim burada... bu kaynak yok sanki benim bir aile büyüğüm anlatmış gibi hatırlıyorum <gülüyor> ama eee <gülüyor> Yani yerken dolmayı eliyle yiyormuş bir de sıvıyormuş kollarını. Ee, o yağı böyle dolmanın eskiden de yapılan dolmalar iyice böyle zeytinyağları Hı. çok dirseklerinden akıyormuş şıpır şıpır gibi. Yani anlatının bütünüyle yalancısıyım ama Mina Urga'nın e, gu gurman tanımına da uyan bir anlatı bu. Ee, bir de gastro <gülüyor> kökenli sözcüklerden bahsetmişken Hı. Evrim ben Zeki Tez'in acayip sözlüğünü araştırdım. Hay kitaptan basılmış. Bir gastroenteroloji e, tanımını biliyoruz aslında sindirim hastalıkları bilimi ama e, kök, ek, kök ayırırken Yunanca'dan geliyor. Yunanca mı Latince mi? E, yani, Gastel Yunanca mide demekmiş. Hı. Enteron bağırsak ...logos bilim demek... Evet. ...bu üçünden e, oluşuyor... ...gastronomi de gene kökünde Hı. gastro var... ...mide... ...nomos dan geliyor yasa kural demek... ...yani sağlığa uygun, hoş, lezzetli... ...yemek düzeni ya da yeme içme... ...sofra kurma biçimi ve adabı... ...sanatı anlamına geliyor... Hı. ...o ilgimi çekti... ...bende de simgeler sözlüğünde oburlukla ilgili bir tanım var... ...onun Hı. bakalım Hı. De diye düşündüm... ...Hristiyanlıkta sekiz kötülükten birisiymiş... Ben bilmiyordum. İşte ben onları yedirdim. Yani yedi Sekiz yazıyor vallahi. Ben yalancısıyım. 8. Kaynak gösteriyorum. <gülüyor> Daha çok filmden etkileniyor olabiliriz. olabiliriz. Kibir, şehvet, tamah, umutsuzluk, kızgınlık, manevi tembellik ve beyhudelikle birlikte. Ha, umutsuzluk Böyle da yani, var. Evet. evet. Çok ilginç. Şarkı arası verelim mi? Verelim efendim. E şarkımız Peter and Paul and Mary'den Christmas Dinner. Pass on a Christmas evening, while all the doors shut it tight. Outside, standing lonely boy, child, cold and shivering in the night. On this street, every window save but one was gleaming bright and to this window walked the boy child peeking in saw candlelight through other windows he had looked at turkeys ducks and geese and cherry pies but through this window saw a gray-haired lady table there and tears in her eyes Into his coat reached the boy child, knowing well there was little there. He took from his pocket his own Christmas dinner a bit of cheese some bread to share Outstretched hands Held the food And they trembled As the door It opened wide Said he Would you share with me Christmas dinner and Gently said she Come inside The gray haired lady Brought forth to the table Glasses too Last drop of wine, said she. Here's a toast to everyone's Christmas, and especially yours and mine. And it came to pass on that Christmas evening, while all the doors were shut tight, that in that town the happiest Christmas. Sevgili dinleyiciler, Peter, Paul and Mary'den Christmas Dinner'ı dinledik. Yeni arkamızda bıraktık yılbaşını. Yılbaşında, yılbaşı sofrasında ne yediniz arkadaşlar? Ben bir şey yemedim, çalıştım efendim. Kıyamam. Ben yine kalıpların dışına çıkıp sebze yedim. Gerçekten bir egeli olarak. Yani senin ballı hindini... <gülüyor> Bilmiyorum bu yılbaşı yaptım mı Evet yaptım. Ben kalıpların içinde kalıp e, hindi ve iç pilav ve mezeler yedim. E, burada hindi ile ilgili bir bilgi girmek istiyorum. Buyurun. E, böyle Hristiyan geleneğinin bir parçasıymış gibi düşünülüyor ama... Ee, aslında bu Kızıl Derlerin e, İngilizlerle yani Amerikalılar, İngilizler, Avrupalılar e, Amerika'ya gittikten sonra Hindi orada çok var. E, ...kızılderilerin yetiştirdiği bir hayvan. Ve şükran gününde o... ...birbirlerine hmm. ikram ettikleri yemekler... ...esnasında asıl sofraya... ...konan bir şey. Hmm. E, sonuçta... ...Hristiyan geleneğiyle ilgili değil, bütünüyle... ...şükran günüyle ilgili ve sonra da... ...yaygınlaşıp beğenildiği için... ...yapılmış. Evet, işte şey. işin... ...ayrıntılarına baktığımız zaman hmm. iş değişiyor aslında... ...değil mi? yargılar. Ne kadar manasızlar. Neydi evet. şeyde yılbaşı sofralarında Türkiye'yi yemiyorlar sonuçta. Evet. Yani. evet. <gülüyor> bir daha <de o> var. <gülüyor> Hristiyan dünyası. <Evet. gülüyor> i̇şte ayrıntılar önemli. Ayrıntılardan Amerika bir tanesi de Amerika mi? tabii Hı. ama Amerika'dan bahsederken işte biliyorsunuz hep işte yeni dünya. Yeni dünya ile birlikte aslında yeni dünyada sadece kendi kültürlerini değil, yeme kültürlerini de taşıyorlar. Öyle ilginç bir nokta var. Oraya. E, yerli, tabii tabii oraya taşıyorlar. E, yerlilerle... E, aslında melez bir mutfağın çıkması beklenirken değil mi hani böyle kültürlerin karmaşası doğrultusunda işte bir, bir araya bir araya gelmesi kültürlü olarak ama öyle olmuyor. İşte yeni dünya, eski dünya tamamen eski dünyada kalmış olan yemek kültürünü e, Amerika'ya taşıyor. Orada da işte e, oranın yerlileri de kendi mutfaklarına devam ediyorlar. Öyle hmm. bir hiçbir nokta var. Evet, evet. Sende de antik mısırla ilgili bir gene Bu yeme içme o kadar önemli ki antik mısırda Evlenmeden önce çiftlerin sofrada vakit geçirmesi Yemek e, sofrasında sofrayı kurup oturarak vakit geçirmelerine önem veriliyor Ve oldukça uzun zaman e, geçirmelerine özen gösteriliyor hmm. Yani sofra başında anlaşan bir çift her durumda anlaşır hmm. gibi İlginçmiş ilginçmiş. Şimdi yeme biçimleri başlığı altında e, birkaç şey araştırdım ben. E, son zamanlarda vejeteryan ile ilgili de daha hmm. çok konuşuluyor. Neyse ki ya da hayvanların ee, ...nasıl kullanıldığı e, ve işte e, yani yenmeli mi yenmemeli mi başlıyor altındaki tartışmalarda. Şimdi bir vejeteryan bir vegan biliyoruz ama bunların alt başlıkları var. Onları e, öğrendim ve e, paylaşmak istiyorum. Şimdi vegan e, hiçbir hayvan salgıda e, kullanmıyor. Evet. Ee, burada, Sadece yemiyor hı hı. değil aynı zamanda işte Giymiyor Ayakkabısına da, da giymiyor hı hı. yumurtayı sütü de kullanmıyor Gibi e, hı hı. gidiyor Bir de ben veganlarla ilgili e, Aralarında çok vejeteryan Ve vegan bulunan yani hı. böyle 6 kişilik Bir grubuz ve işte dördü Bunların vejeteryan vegan Şöyle bir muhabbet oldu işte bir arkadaş Sordu birisinin vegan olduğunu Nereden anlarsınız diye i̇şte Ben bilmiyordum öyle bir klasik cevabı Varmış meğer nereden anlarmışız Söler dedi <gülüyor> <gülüyor> çok komik gelmişti. Ee, devam ediyorum tanımlara. Lakto ovo ve e, vejeteryan denilen kişiler et çeşitli etleri yemiyorlar ama süt ve yumurta tüketiyorlar. Ovo vejeteryan denilen e, kişiler, et balık ve süt tüketmiyorlar ama yumurta tüketiyorlar. <gülüyor> e, Pesco ve vejeteryan denilenler et ve tavuk tüketmiyorlar ama balık yumurta ve süt tüketiyorlar. Bir de yarı vejeteryan ya da biraz daha hmm. belki bozulmuş vejeteryan olarak hmm. kabul edilen, sadece kırmızı et yemeyen ve onun dışındaki bütün ürünleri, tavuğu, balığı da yiyenler hmm. var. Sonra e, furu yarayanlar var, işte fruit kökünden geliyor, sadece meyve tüketiyorlarmış ya da meyve, ya, meyve hmm. kökenli olan e, şeyleri, mesela domates de öyle ya, hmm. aslında bir meyva. İşte benim araştırırken sürekli karşıma yamyamların e, çıksı <gülüyor> <Ro> veganlar, <gülüyor> öyle bir dostumuz da var. E, yani hem vegan özelliklerine sahip hem de 47 santigrat dereceyi aşmayan bir pişirme şekliyle bitkisel gıdaların pişirilmesi hmm. söz konusu çünkü o zaman besin değerleri zarar görmeye başlıyormuş 47 hmm. dereceyi aştığı hmm. zaman ee, özellikle batıda birçok ülkede bu şekilde pişiren fırınlar, hmm. ocaklar hmm. ya da lokantalar hmm. var ama bizim gibi ülkelere geldikleri zaman zorluk zaten çekiyorlar zaten vejetaryenler bu et yemezler lobisine göre et yemek insan doğasında yok e, ve zaten insandan bahsediyorum Başka yiyeceğini pişirerek yiyen bilinen hiçbir hayvan türü de yok. Hmm, doğru. Tabii. Öyle. Böyle et et dediniz de ben şu, bu yasaklı şeyler de var bir yandan değil mi onları bahsetmedik evet. Dinin, yani. doğru. Aslında hani e, hep bitkilerden bahsetmiydi yasaklı yiyecekler de var işte domuz eti hmm, gibi değil doğru. mi? Mesela sığır eti bazı kültürlerde yasak işte bazıları da hani şey gibi, hoş görülmez eşek eti atleti bizde mesela. İslamiyet'in köpek bazı eti. mezheplerinde de tavşan yenmiyor sanırım. Öyle Yok sadece Aleviler de Alevi mi? Öyle Aleviler mi? biliyorum mi? ben. Hı -hı. Fare köpek eti yenmesi vesaire. Hı -hı. Yani Musevilerin belli bir dönem o hamursuz dönemlerinde hamursuz dönem. yemedikleri hı -hı. yani dönemsel belki ama. Beni en hı -hı. çok ilgimi çeken leş yeme hikayesi var. Leş yemek tabii yine böyle hı -hı. çok böyle hoş görülen bir şey değil. Daha çok işte akbabalar ama bazı kültürler özellikle eski İran'da ve Tibet'te yaşamın hani dö döngüsünün yaşamsal döngünün yenilenmesi için özellikle ölülerin bedenleri akbabalara verilmiş öyle ilginç bir He. anekdot var. E doğru tabii aslında doğada döngü hep öyle hı devam hı. ediyor. Yani akbabalar başka öyle alıcı kuşlar, sırtlanlar, çakallar ve doğaya verilecek <gülüyor> zararı ve kokuşmayı da engelliyor. Sanki hepsini <gülüyor> sayacak <gülüyor> mısın? Yani? Say, saymayacağım. Morte'nin denemelerinde de vardı sanki bazı kabilelerde babasını yemesi. Ona duyduğu saygının ve onu kendi ha, cisminde ha, yaşatmak istemesi. Ölüm üzerine denemesi sanırım. Denemenin ismini tam hatırlayamadım ben de ama vardı böyle bir Doğru. Örnekli. Sen bunu söyleyince aklıma şey... Şey geldi. Biz Kerem'le geçen yayın dönemindeki Karmusla Güreş'te sofrayı konu almıştık. Hı hı. Biraz sofradan bahsedeceğiz gene ama e, orada da şeyden bahsetmiştim. Böyle bazı filmler var. Yanlış hatırlamıyorsam Boxing Helena diye bir filmde e, o kadar çok seviyor ki birisini e, yiyerek onu vücuduna almak ve tam anlamıyla hı hı. sahip hı hı. olma gibi artık uç hı hı. noktada hı hı. örnekler öyle kitaplar, filmler e, var bildiğim kadarıyla. Ee, sanatta yemeğe e, hem mutfak hem sofra hem lokanta başlıklarında geleceğiz gene ama evrimde bir e, smatiyeler miydi? Onlara da aslında sanat programında değinebiliriz Sımatiyelere. SMAT Sofra, de. Sofra programında. Sofra programında da. Olsun şimdi değinelim madem bahsettik. Ee, sofraya dizilmiş yemek demekmiş Sımat. Ben de program için araştırma yaparken karşılaştım ve yemekler hakkında yazılmış yerler, halk edebiyatının destan denen bir türü vardır. heceyle e, yazılan tür. Hı -hı. Ee, bunun 15. yüzyıl 14. yüzyılda en geniş örneklerini de kaygısız aptal vermiş çok eğlenceli işte hmm. ironik e, tanıtıcı işte açıcı şu anda yok ama şeyde e, sofra programında onlardan bir tanesini smart, okurum değil mi? Smart, smart ve e, türün ismi de Smatie. Smatie. E, ben de yeri geldikçe yine resimden bahsedeceğim ve e, Twitter adresimizden de hem kullandığımız kaynakları Hı -hı. hem bahsettiğimiz bir takım görselleri takip edebilirsiniz. Kamusla Güreş Twitter adresinden. Resimde pek çok besin e, çeşitli manalara geliyor. Yani Hı -hı. E, özellikle Hristiyan ikonografik resim çözümlemelerinde işte ekmeğin, şarabın, kirazın, incirin, deniz mahsullerinin hepsinin geldiği çeşitli manalar var. Anlamlı bir şey. Az sonra mı diyeceğiz? Az sonra diyelim. Çünkü <gülüyor> e, yemek malzemelerini de mutfakta e, işleyecektik. Tekrar olmasın diye ama başlık Hı -hı. olarak en azından ele alacağımızı söyleyelim dedik. Bir de dilde yemenin e, pek çok örneği, deyimi, atasözü var. Ben şöyle bir şeye Hı -hı. dikkat ettim. Mesela yemekle hayat böyle paralel koşan bir söylem var. Bazı e, kalıplaşmış sözlerde sanki. İşte ağız tadı dediğimiz zaman Hı -hı. ya da ağzımı tadı bozuldu. ...tadı tuzu kalmadı... Hı -hı. ...ya da tatsız tuzsuz... Işte. ...bir kaşık aşım kaygısız başım... başım. Hı -hı. ...bunlar hep sanki evet değil mi şey... ...hem yemek için aslında geçerli Hı -hı. söz... ...hem de bir yandan hayatla ilgili... ...olumlu ya da olumsuz bir şey söylüyor gibi... ...keza işte boğazına dizilmek... ...boğazından geçmemek... ...işte boğazında kalsın dediğin Hı -hı. anda... ...yine... E, ...yemenin o kadar hayatın içinde... ...önemli bir yeri var ki... ...onu e, yaşamın da olumlu ve olumsuz... ...bir parçasıymış Hı -hı. gibi aktar Gösteriyor. Hayata karşı kanaatkarlığı da gösteriyor aslında. Bugün de karnımız doydu. Evet. Yani demek şey yemek için yaşayanlardan Ya, <gülüyor> ya da şey Tevfik Fikret geliyor. <gülüyor> bugün yine açız evlatlarım <gülüyor> diyordu, diyordu peder. <gülüyor> Aç olan bir tek evrim var ama şu an. Evet. Dolu dolu As vallahi değil. De. Neyse Aynı. Allah'tan çok iştah açıcı sofralardan bahsetmedik. Yam evet. yamlarla iş yemek falan <gülüyor> birazcık <gülüyor> iyiyim. Yani Bazı organları mı? Devam zorlayın? ettirebileceğim. ...bazı organlarımız var değil mi... ...yemekle ilgili işte... Evet. Yani ...hepimizin bildiği işte... ...onlarla ilgili diş, ağız, mide, bağırsak... ...senin bahsettiğin işte... ...yemek, gastro, borusu. Entero, <gülüyor> yemek borusu değil... ...burun koklamak için vesaire... ...bu budur... Evet sanırım Bugünlük bu kadar e, bir genel bakmış olduk Sonra iyice e, odaklanacağız Hı -hı. E, Biz size Twitter e, adresimizi de söyleyelim bence bu arada Kamusla Güreş tekrarlayalım e, e, e, Gmail adresimiz Kamusla Güreş, e, güreş gmail .com. Gmail .com. Herkese iyi yıllar dileyelim Evet ağız tadıyla Geçecek bir 2017 olsun 2016'da Hı -hı. ağzımızın tadını Bozan çok şey oldu 2020'de ilk programı bu arada. Evet. Yeni yılın ilk programında evet, güzel bir yıl diliyoruz hepinize. İyi haftalar. Hoşçakalın. İyi haftalar.